Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Aziz kardeşler Allah-u Teala üzerinde bulunduğumuz dünyayı dünyanın içinde bulunduğu diğer uzay cisimlerini, ne varsa fezayı dilediği gibi ve uğraşmadan sadece yaratmayı dileyerek yarattı. Bir inşaat yapıp bir site mekan oluştururken tasarladığımız gibi yapmadı Allah Teala hani biz bir site kurmak istiyoruz çevre planlaması yapıyoruz kazıyoruz inşaat yapıyoruz sonra da yaptık oluyor bunlar sonra belediye engeli çıkıyor şu kapı şuraya olmadı bu pencere burada olmadı biz böyle yapıyoruz sonra bakıyoruz ki iki sene sonra işte mutfakla filan odanın kapıları yanlış yerde oldu. Söküp bir daha yapıyoruz. Yap boz yap boz. Zevkimize göre bir ev yapıyoruz. Oturuyoruz veya bir mahalle kuruyoruz. Allah ise en mükemmel şekilde ilk yaratırken yarattı. O kazarak planlayarak filan yapmadı. Sadece olmasını diledi bütün bu gördüğümüz kainat oldu. Nasıl? Dilediği gibi. Biz inanırken, iman ederken şunu kesinlikle zihnimize koyuyoruz ki bizim yapmamızla Allah'ın yapması aynı değil. Biz bin bir projeyle, engelle vesaireyle yaparak bozarak icat ediyoruz Allah sadece diliyor dilediğini de yapıyor biz yapıyoruz hatalar çıkıyor yanlışlar çıkıyor fazlası oluyor eksiği oluyor Allah yapıyor yaptığı gibisi güzel yaptığı gibisi en iyi binaenaleyh biz müslüman olarak Rabbimizin önümüze koyduğu işlerden onun sanatını mülkünü gösteren örneklerden hiçbirini yersiz, yanlış hatalı eksik, fazla görmeyiz diyemeyiz ki mesela insanın yaratılması güzel ama e niye kadınları böyle yarattı ya da kadınların gözünden bakıp bu erkekler niye böyle yaratıldı diyemeyiz en güzeli böyle yaratılmakmış kadınların en güzel olması gereken konum buymuş erkeklerin olması gereken en güzel konum buymuş onun için böyle yaptı Allah Allah'ın yaptığı işin daha iyisi asla olmaz daha güzeli olmaz Allah'ın yaptığı işte noksanlık ve eksiklik fazlalık hiçbir şekilde mümkün değildir buna iman ediyoruz biz mesela güneş 24 saat değil de 24 saat 10 saniye olsaymış desek bunu kabul edemeyiz İnsan dokuz ay annesinin karnında bekliyor ya bu yedi ay olsa olmaz mıydı diyemeyiz yani demeye laf olarak deriz de bu sözün oturacağı bir yer bulamazsın sen hani bilim adamları yedi ayda da doğar insan filan diye bir hesap yapsalar bu sapıklıktır hayır dokuz ay mı Allah en güzelini seçmiştir en olması gerekendir onun için o dokuz aydır bir ayı da eksik olsa yanlış olur, bir ayı fazla olsa da o yanlış olur. Her işinde Allah'ın böyle. Namaz niye beş vakit? Altı olsaydı, dört olsaydı, hayır, Allah böyle murad etti, en güzeli budur. Onun için biz Rabbimize teslim olarak, ama bu teslimiyet, ölürken zaten teslim oluyorsun, el kol kimse çırpmıyor ölürken. O teslimiyetten söz etmiyoruz hangi teslimiyetten söz ediyoruz dipdiriyken şeytan seni dürtüklüyor isyan etmeye de vesaireye de seni hazırlıyor dilinde laf yapıyor gözlerinde hareket var buna rağmen en güzel Rabbimin yaptığıdır diye biliyorsan iman budur iman budur o zaman hastalıklar da sana sıkıntıya dönüşmez 8 yaşındaki çocuk hastalıktan ölür gider, onun 88 yaşındaki dedesi de, top oynayacak kadar sağlam bir adam olarak dolaşır. Bunda bir çelişki yok mu? Bu ihtiyarın sırası değil miydi? Demez Müslüman. En uygunu böyleydi demek ki der. İman budur. Kadere iman budur. Teslimiyet de budur. Bizim genel karakterimiz, Müslüman olarak, genel bakışımız budur. Hayata böyle bakarız Allah'ın mülküne böyle bakarız Kışı böyle düşünürüz Baharı böyle düşünürüz Erkeği böyle düşünürüz Kadını böyle düşünürüz Tarlayı böyle düşünürüz İşimizi böyle düşünürüz Yağmura böyle bakarız Soğuğa böyle bakarız Allah yaptıysa en güzelidir bu Daha iyisi olmaz Daha iyisi yapılmaz Yapılamaz Diye düşünürüz Bunlar bir teori olarak zihnimizde ise eğer hiçbir değeri yok arkadaşlar. İman olarak bizde bulunması lazım bunların. Böyle inanıyor olmamız lazım. Bu imanımızda en kritik anlarda devreye girmeli. Ne zaman bunaldıysam, strese girdiysem, sıkıntıya girdiysem, olaylar beni kuşattı ve ben bu kuşatmanın altından kalkıp çıkamıyorsam, o zaman zaten imanım devreye girmeli. Bunları hep Allah yapıyor. Yaptığında bir hikmet var diyebilmeliyim ben. İş işten geçtikten sonra bir anlamı yok. Kardeşler, Allah'ın mülkünde, O'nun yarattığı mahlukatta, dünya üzerine yerleştirilen, hak, ve batıl gruplarının varlığı güneşin varlığı kadar önemlidir, gereklidir ve lüzumludur. Ne demek bu? Nasıl bu yaşadığımız gün için güneş olmasa da olur muydu acaba? diye bir soruya akıllı bir cevap vermeyiz. Yani düşünelim ya güneş olmasa da olurdu diye böyle bir tartışmayı akıllı bir insanın cevabı olarak bile düşünemeyiz güneşsiz olur mu aynı şekilde yeryüzünde hakkı temsil eden Allah'a secde eden Allah rızası için yaşayan kitlenin hak taraftarlarının Adem aleyhisselamın oğlu Habil'in peşinden gidenlerin enbiyayı izleyenlerin bulunması güneş kadar büyük bir hakikattir bunun karşısında nasıl Allah'a secde edenlerin bulunması helale harama dikkat edenlerin bulunması güneş kadar gereklidir helal haram tanımayan Allah tanımayan peygamber tanımayan ile düşman bir kitlenin yani batıl blokunun bulunması da haktır. Bir Müslüman çıkıp bunları Allah niye yarattı? Hem Allah'ın rızkından yiyip içiyorlar hem de Allah'a isyan ediyorlar. Bunların yaratılması boşu boşuna bunlar kökünden kurumalı dediği zaman güneşten bunaldığı için Ağustos ayında bu güneşi niye yarattı Allah diyen bir insan kadar abuk sabuk konuşmuş olur peygamber aleyhisselam efendimiz ne kadar gerekli idiyse Ebu Cehil de o kadar gerekliydi nasıl peygamber efendimize Allah Teala can verdi hayat verdi kalp verdi heyecan verdi ona davet etsin Allah'a çağırsın, insanları secdeye alıştırsın diye, gücünü Allah için kullansın diye, aynı gücün, belki de iki katını, beş katını Ebu Cehil'e, Ebu Leheb'e verdi, peygamberi engellesin diye. Peygamber gönderen de Allah, peygamberin önüne dikenler, çöpler dolduran Ebu Leheb'i gönderen de Allah. Plan Allah'ın planı eğer sadece <gülüyor> peygamber gönderecek ve Ebu Cehill'i Ebu Leheb'li bir hayat olmayacak olsaydı onun yeri bu dünya değildi onun yeri cennetti yaratır Allah orada secde edilir ve her şey biterdi bu zaten var melekler trilyonlarca seneden beri Allah'a secde ediyorlar hiç bıkmadan usanmadan Yaratıldığı günden beri ruku yapan melekler var. Milyonlarca senedir yaratılmış, hala secdeden başını kaldırmamış melekleri var Allah'ın. Zaten secde eden var. Melekler, Adem aleyhisselam yaratılınca, bu yaratılmanın sonunu başını seyrettiler, gördüler levh-i mahfuzda gördüler ki insan yaratılacak bu insan kan akıtacak, gürültü yapacak huzursuzluk yapacak Ebu Leheb gelecek Ebu Cehil gelecek Firavun gelecek Karun gelecek bunu gördüler kaderi gördüler Allah'ın kitabını gördüler ne dediler o zaman secde ediyoruz Rabbi sana rükû yapıyoruz niye yaratıyorsun ki bu kan insanları ne cevap verdi Allah Teala onlara bilmiyorsunuz siz Niye yarattığımı bilmiyorsunuz Secde edeni vardı Allah'ın zaten Rükû yapanı vardı Sırf Ebu Cehil de çıksın Secde etmeyenler çıksın diye bu dünya yaratıldı İnsan secde etmeyenler Asiler, putperestler, müşrikler Zalimler, siyonistler Çıksın yeryüzüne diye Allah yarattı Allah'ın mülkünde Onun yaratmasında Planında Yersizlik, gereksizlik asla yoktur herkes vazifesini yapacak herkes rolünü oynayacak bu dünyada eğer Allah seni secde eden şükreden helal tanıyan haram tanıyan biri yarattıysa sana ölçülemez tartılamaz büyük bir lütufta bulundu seni iyilik hak tarafından seçti buna sevinirsin sen buna hamd et elhamdülillah de seni hangi taraftan seçmiş Allah göndermiş? Öbürünü de peygamber katili, insan katili, çocuk katili, canavar olarak yarattıysa, bir akrebin, miting yapma hakkı var mı? Beni niye akrep diye yarattın ya Rabbi diye. Akrepler toplanıp alıp günümünün de cinsiyet değiştirmeyi düşündüler mi hiç? Akrep, akrepliğinden memnundur. Onun, onun, o halinden bir şikayet yok ki cinsiyet değiştirmeyi düşünsün akrep, akrepliğiyle övülüyor zaten akrebin rolü var, yılanın rolü var, köpeğin rolü var sineğin rolü var çöpün yeri var bir ufak kırıntının yeri var gülün yeri var, dikenin yeri var, yersiz tek bir zerre bu kainatta yoktur bu aslında defolulardan üretilmiş, bu gerekmiyordu ama, yaratırken bir sürü boşluk oldu, bu da orada dolduruldu, böyle bir şey yok, böyle bir şey yok, biz inşaat yaparken, o inşaattan moloz çıkar, sonra boş bir araziye o molozu doldururuz, bizim üretimimizden moloz çıkar, Allah'ın yarattığında moloz yoktur, her şeyi, kılı kılına, muhteşem yaratır, on binlerce senedir, Işık saçan, hararet veren güneş bir gün bir hesapsız kitapsız yanlış bir iş yaptı mı? Bir derece harareti düştü mü? Bir derece arttı mı? Allah'ın ayeti güneş. Allah güneşi yaratırken hangi kudret ve hangi azametle yarattıysa, sivrisineği de aynı azametle yarattı. Aynı kudretle yarattı. Sivrisinek beni ısırmasın diye ilaç üretirsin, o ilaçla sineği kurutur kaldırırsın sana göre sineksiz bir şehir hayatı kurdun iki ay içinde halkını hastanelere düşürürsün bu hastalıklar nereden üredi sıtmayı önledik sinekten kurtulduğumuz için hangi kanseri ürettiğini Allah bilir ama çünkü sen imha ettiğin kaldırdığın sinek sana göre zararlı sıtma yapıyor işte çöpten mikrop üretiyor o Allah için lüzumsuz değildi ki Güneş kadar gerekliydi bu projede. Çöpüne dikkat etseydin, çöplükleri düzgün tutsaydın, sinek çoğalmasaydı. Her halükarda bizim imanımız kardeşler, Allah'ın mülkünde bir yanlışlık, bir fazlalık asla yoktur. Güneş için, merih için, jüpiter için, dünya için, ay için, dağlar için, deniz için, ovalar için, vadiler için geçerli bu söz. İnsan türü içinde geçerli Topal da gerekli Kör de gerekli Ciğeri bozuk olan da gerekli Hastalıklı insan da gerekli Sağlam insan da gerekli Kadın gerekli, erkek gerekli Çocuklardan ölüm gerekli ihtiyarlardan ölüm gerekli Şu gördüğümüz düzen Allah'ın düzenidir Biz istesek de istemesek de Beğensek de beğenmesek de En muhteşem düzen budur Zaten kimseye sorduğu yok Allah Teala'nın Yarattığı günden beri bu düzen böyle devam ediyor Kıyamete kadar da devam edecek Biz istemedik diye Allah değiştirmiyor ki Mesela biz ne isteriz Geceler 2-3 saat olsun Gündüz çok olsun Hele biz tatile gittik mi gündüzler çok olmalı Gündüz uzasın geceler kısalsın Bize göre değil Dilemesine göre Allah bu mülkü kurdu Bu çark böyle devam ediyor Bu işleyişin en önemli ayaklarından biri insan ayağıdır. Çünkü bütün bu gördüğümüz evren şu insanın hizmetine sunulsun diye yaratıldı. En önemli değer insan. İnsan içinde hak batıl gruplarının bulunması çok gerekli. Kardeşler peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin varlığı ne kadar hakikatsa Ebu Leheb'in, Ebu Cehil'in varlığı da o kadar hakikattir dedik. Birini yok sayamayız. Yok edemeyiz. Onu yok saymamız, onun öbür terazinin öbür tarafında duranı da yok saymamızdır. Peygamber aleyhisselam efendimizin zamanında buydu. Bizim zamanımızda Ebu Leheb'in uzantısı kimse, Muhammed aleyhisselamın uzantısı kimse, Aynı roller devam ediyor demektir. Eğer sen eğer sen Muhammed Aleyhisselam'ın uzantısı benim bizim apartmanda. Bizim mahallede Muhammed'in ümmetini temsilen ben varım diyorsan bu doğruysa Ebu Leheb siz oturamazsın o apartmanda. Çünkü Muhammed Aleyhisselam Ebu Leheb ile yaşadı Ebu Cehili ile yaşadı. Übey ibn-i Halefi ile yaşadı. Yok. Rakipsizlik yok. Şeytansız bir hayat yok. Nefissiz bir hayat yok. İlla olacak. Sen zamanının Ümmeti Muhammed'i temsil eden temsilcisin. Sizin apartmanda Ümmeti Muhammed adına sen varsın. Aleyhisselatü Vesselam. Güzel. Ama çevrene Hiçbir düşman yanaştırmıyorsun Tek kalacaksın Hangi peygambere Allah bunu lütfetti ki Sen o zaman Bu rolü oynamak istemiyorsun Hakkın adamı benim diyorsun Batılı kaldır buradan diyorsun Batıl kalktı mı Sana hak niye diyeceğim ki ben o zaman Batılın olmadığı yerde Hak yok ki bu siyah. Niye buna siyah dedim? Beyazın yüzünden siyah dedik biz. Eğer beyaz diye bir renk olmasa, siyah diye bir renk olmazdı. Ölüm olmasaydı, birilerine diri de demeyecektik. Ölüden dolayı ölmeyene diri deniyor. Hak ne kadar, kaim olması gerekli bir nesneyse, batıl da o kadar, Gerekli bir nesnedir haktan dolayı Öbür türlü Allah Şeytan göndermeseydi Nefis koymasaydı Ebu Cehiller Ebu Lehebler Ve onların uzantılarını yaratmasaydı Engeller yaratmasaydı Allah Sabah namazına kalkıp Sevap kazanma imkanımız nasıl olacaktı Uyku zevki vermeseydi Allah bize uykudan uyanmak zor olmasaydı sabah namazının sevabı mı olurdu İkindi namazı orta namaz niye en zor namaz çünkü insanın iş dünyasının en yoğun olduğu saat o saatte cemaate gitmek çok zor tam gideceksin bir türlü dükkanını kapatamazsın işin bitme saati namazın da geçme saati ha bitti, ha bitti, son dakikasına geliyorsun Kıymeti bundan oluyor zaten. İnsanlar ürettikleri arpayı, buğdayı, domatesi atacak yer bulamayacak kadar çok bulsalardı. Zekat vermenin ne kıymeti olacaktı ki? Elbette verince zekat cebin incelmeye başlayacak ki vermek zor olsun. Zordan verdiğin için de Allah sana ecir yazsın. Muhakkak imtihan olacak. İnsanlar marketten çocuk alsalardı Ondan sonra devlette Her aldığın çocuk kadar da Sana maaş bağlasaydı Annelik babalık diye bir sıkıntı olur muydu O zaman annenin ayağının altına Cennet serer miydi Allah Marketten çocuk alınamadığı için Bankadan helal Bir çocuk alınamadığı için Doktorlar insana etleri Yapıştırıp yamalayıp bir çocuk veremedikleri için anne ancak bunu 9 ay bin bir çileyle karnında taşıyıp doğurabildiği için anneye Allah cennet lütfetti anneliği ölçülmez biçilmez bir değer haline getirdi rakipsiz oyun olur mu? hem sen sahaya çıkıyorsun hem hiçbir takım çıkmasın önüme diyorsun e, ne yapmaya geldin sen buraya? bu ne biçim oyun ne biçim maç bu? hayır nereye geldim? Hakkın adamı olmayı belgelemeye geldim Batılı istiyorsun demektir Şunu diyebilirsin Ben imtihan filan istemem Söyleyin namazı nerede kılacağım kılıp geleyim Böyle din yok Hayır imtihan olacaksın Malla imtihan olacaksın Canla imtihan olacaksın Sağlığınla imtihan olacaksın Çoluk çocuğunla imtihan olacaksın Kesinlikle olacağız İmtihan etmeden kimi nereye saldı Allah Öncekileri imtihan etti Bizi de imtihan edecek Sınayacak Kazanan kazanacak kazanmayan kazanmayacak Demek ki kardeşler Hak adamının Peygamberlerin devamı olan adamların Yeryüzünde bulunması gerekiyor Elhamdülillah onlardanız Elhamdülillah Firavunun yavruları da bulunmalı ama Firavun'un kendisi boğuldu gitti, kafası duruyor mu hala? Hala duruyor kafası. Firavun kafası çökmez, Karun kafası çökmez, Nemrut hep yaşar. Nemrutsuz dünya olur mu ya? Ne değeri var dünyanın? Bu dünyayı çekilir, değerli hale getiren, yapanlar Nemrut'lardır. Nemrut olmasa İbrahim, İbrahim mi olurdu? Musa'yı nereden tanıyacaktık eğer firavun olmasaydı? Ammar nereden kıymetli oldu? Sümeyye'yi kim kıymetli yaptı? Sümeyye eğer ümmeti Muhammed'in ilk şehidi olan kadınsa Ebu ile teşekkür borçludur. Sayesinde ümmetin ilk şehidi oldu. 1400 senedir cennette keyif sürüyor. Düşman bize lazım kardeşler. Haksan sana batıl lazım bir tane Ayakta duramazsın öbür türlü Fakat Bu teoride böyle de Pratikte nasıl Yani o da gerekli Mecbur komşu ilişkileri işte bu daireyi ben aldım Bu daireyi de bu aldı Biz iş yerini buraya açtık O da iş yerini buraya açtı Mecbur yaşayacağız böyle Öyle değil Onun içine Allah o batılı temsil eden Nemrut yavrusunun içine seni imha etme heyecanı yerleştirdi Allah. Kur'an ne diyor? Leyyuz likuneka biabsarihim. Demâ semiu'z-zikr. Onlar şu Kur'an'ı okurken sen evlerinden gidip kılıçlarını almaya bile vakit ayırmadan gözleriyle seni devirmek istiyorlar ey Muhammed diyor yani ellerinden gelse gözlerinden ok çıkarıp seni vurup öldürecekler öyle bir kin var içlerinde her Nemrud'un Ebu Cehil'in ve onların sempatizanının tipi budur gözüyle bile seni öldürmek ister yani bırak eliyle boğmayı hani insan heyecanlanınca böyle e, sinirinden bir sineğe vuracak mesela sinek dediğim bir gram bile değil iyice onu ısırdıysa öyle bir vuruyor ki cammam gidiyor peşinden. O dur sen duvarı yıkacak kadar hızlı vurdun bu sineğin kan gitti zaten eğer rastlattıysan yani kafirin Müslüman'a kini budur bütün kafirlerin iyi kafir olur diyen yeni deneyimaresin iyi kafir olmaz o yaratıcısını kabul etmiyor seni komşu olarak nasıl kabul eder iyi kafir olmaz ne olur gücü yetmeyen az gavur olur onun silahı zayıftır kuyruk kıvırır sana gavurun iyisi olmaz ecdadımız Ermenileri ve diğer Yahudileri kaç asır bedava doyurdu askere bile almadılar onları keyif sürsünler diye sonra ne yaptılar nasıl arkadan vurdular o onu yaratan anne karnından dünyaya getiren Allah'ı tanımıyor da sen 200 sene bedava baktın ona Erzurum'da diye sana şükran mı borçlu olduğunu zannedecek hayır kafirin iyisi olmaz nesi olur az zararlısı olur dişleri döküldüğü için Dişi sağlamsa gene zararlıdır o. Nasıl kafirlere Allah böyle bir duygu verdi? Allah verdi bunu tabi. Yani her kafire Allah bu Müslümanı kovala rahat ettirme bunu diye enerji veriyor. Allah diliyor. dileseydi Allah zaten kafir diye bir mahluk olmazdı. Baştan şeytanın kökünü kuruturdu her şey olup biterdi zaten onların da fikir babası medya patronu şeytan o işi de o yürütüyor cephenin başında şeytan var e onları Allah gözleriyle mümini boğmayı düşünecek kadar kin yüklemiş dediğim gibi dişi dökülen işte hastalanmaya başlamış olan seninle uğraşmaz az bir ayağa kalksa ilk kişi sensin gene mümine de senin ayakta kalman bu kafiri yok etmene bağlı ya ezersin önünde eğilir ses çıkaramaz ya da kaldırırsın ortadan ruhunu mümine de vermiş nasıl müşrikler le yüzlikuneke bi ebsarihim Gözleriyle seni boğacaklar neredeyse ey peygamber halindeydiler. Amr ibn şu salkımı yiyecek kadar bekleyemem şehadet uğrunda deyip elindeki salkımı atıp onların üzerine çullandı. Onun gözü peygamberi boğacak kadar kin doluydu. O da o kafire karşı cihad için içi bir lokma, salkım yiyecek yani bir dakika bekleyecek kadar gecikmeyecek bir şehadet ve cihat aşkı vardı. Mümin o kafir o. Kafirler eğer o heyecanlarını gözleriyle peygamberi ve müminleri boğacak heyecanını hala tutuyor. Müminse salkımını değil baklava tepsisini bile yemeden namaza gidemeyecek hale gelmişse Denge bozulmuş Denge bozulunca Batıl ayağa kalktı Müminler ezildi oldu Sorun Filan kafirin varlığında değil Dengenin bozulmasında sorun var İşte bir gün bir Selahaddin çıkar Bu dengeyi yeniden toparlar Her şey dümdüz olur Mesele bu yeryüzündeki ahenk sorununda değildir. Mesele, onlardaki güce karşı, o imanı kökten kurutma heyecanına karşı, bu tarafta, mümin tarafında, bir salkım hurmayı yemek için bile bekleyecek kadar vaktim yok, bu kafirlere karşı atılmam lazım, diyen heyecanın olmayışıdır. Şimdi Müslümanlar bir delikanlıyı köyünden şehire getiriyorlar. Burs veriyorlar, sadaka veriyorlar, yardım topluyorlar, onu okutuyorlar. Üniversiteye sokuyorlar, bir makamın başına geliyor. Hadi şimdi sen de buraya iki tane mümin almaya yardım etsene. Müminler buraya gelsin. Dikkat çeker ama diyor. Dikkat çeker. E çeksin ama ben daha doçent olacağım doçent olunca e, İslam ayağa kalkacak onun doçent olmasıyla hadi ol bakalım doçent oluyor Allah razı olsun ya bir Müslümanlarla ilgilensene bizim yökten karar gelecek bir dakika tanınmıyım, e tanınma seni melekler de tanımıyor hala zaten senin sadece niye Müslümanlar Kurban Bayramı'nda deri topladılar Yalvardılar ne olursun Bir küle et de ver Bu çocuğu okutacağız diye Hatırlıyor musun o günleri <gülüyor> İnsanlar çocuklarına et götürmediler Sen yurtta et yediği diye O günleri hatırlıyor musun E ulan hadi profesör oldun kadroda geldi Göla bir Müslümanlarla şur şurada bir selam ver Ya emekliliğe az bir zaman kaldı e, Emekli oldun Bizim dairenin taksitlerini ödüyorsun Mezardan da hayrı gelmiyor daha zaten sen böyle olursan, öbür kafir de, Almanya'daki keyfini, lüks hayatını bırakıp, Afrika'da susuz çöllerde misyonerlik yaparsa, Allah seni hep ayakta tutacağım diye söz vermedi ki, çalışana yardım ederim dedi. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ Öyle yok. Bu işler çalışan için. Nöbet nöbete bu işler. Çalışan kazanacak. Sen eğer bir gün, ben bir salkım hulma yiyip de bekleyecek kadar vaktim yok. Şehadeti geciktiremem. Ben cenneti özledim diye çıkarsan, Ebu Cehil'in kafasını koparırsın. Onlar da perişan bir şekilde Mekke'ye dönerler. Ama salkımın bitecek, yemeğin bitecek, mendilinle ağzını sileceksin, dişini fırçalayacaksın, ondan sonra egzersizlerini yapacaksın hazmetmek için seni mi bekleyecek küfür egzersizini yapacak sporunu yapacak adam hala cihada gelecek mesele Allah'ın hakkı yerleştirdiği batılı yerleştirdiği bu düzende değil arkadaşlar bu düzende 3 kişilik mümin grubu 5000 kişiyi perişan ettiği günler de oldu kemmin fiyetin kaliletin galebet fiyeten kesireten biiznillah 100 kişi 500 kişi önemli değil milyonları perişan ettiler Halid İbni Velid Mute'de 3 bin kişiyle 75 bin kişinin önünden İslam'ı kurtardı getirdi bir kişiye kaç mümine bir mümine kaç kafir düşüyor meseles sayı meselesi değil beyefendinin egzersizini yapıp ütüsünü yapıp cihada çıkması var daha efendi cihada şehadete gidiyor kravatını hazırlıyor ütüsünü hazırlıyor rozetleri filan hazır cihada gidecek beyefendi ben, nereye gidiyorsun sen sen ütünü yapana kadar adam Afrika'da Müslüman halkların arasında misyonerlik yapmaya gitti adam Almanya'daki sosyal hayatını bıraktı sen Siirt'teki köhne hayatı bırakıp Afrika'ya gidemedin Allah'ın kanunu yok ki o kafir olduğu için mağlup olacak hayır bu rollerde rolünü iyi oynayan Allah muhlet verecek izin verecek kafir iyi rolünü oynarsa o kazanır mümin rolünü oynarsa mümin kazanır ashab-ı kiram rollerini iyi oynadılar 100 kişiyle gittikleri yerde on binleri perişan ettiler imanın bu gücü var mesele kardeşler bizim rolümüzü yanlış o anlamamızdan kaynaklanıyor dengenin bozulmasına neden olmamızdan kaynaklanıyor kardeşler bizim hak adamları olarak dengede yapacağımız en önemli işlerden birisi duamızdır dua bizim cephede cihad etmemiz kadar çok önemlidir özellikle dua çok önemlidir derken bir küçük ayrıntıyı izah etmekte yarar görüyorum dua edince ben kafir mağlup olacak diye bir şey yok bunun için dua edilmez zaten yani biz milyonlarca mümin toplandık bir dua ettik bu duamız kimlik ve taraf göstergemizdir öbür tarafı mağlup etme değildir yani duayı bir mitingde slogan atmak olarak görmeyelim İnsanlar kalabalık meydanlara toplanıyorlar, slogan atıyorlar. Yöneticiler de vatandaşın isteği bu doğrultuda diye o eyleme destek olan e, tavırlar sergiliyorlar. Ne yapıyor? İnsanların sloganları, işte mitingleri, e, idarecileri yönlendiriyor. Bizim dualarımız, dua edişimiz, Ya Rab, filanca'yı kahret dişimiz bir miting sloganı değildir dua kimden yana olduğumu ilan ettiğim bildirgemdir benim peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimden yana olduğu belli gücünü kuvvetini hazırladı Bedir'e gitti akşamdan sabaha kadar da dua etti gerek mi vardı dua etmesine Melekler o dua etmese yardım etmeyecekler miydi ona? Hayır, öyle değil bu iş. Kılıcını, mızrağını, kalkanını alıp gitme ihtiyacı hissettiğin gibi dua ederek Allahu Teala'ya sözlü beyanda bulunman da kılıç kalkan taşımak kadar gerekli. Dua benim beyanımdır. Ne istediğimi, kimden yana olduğumu, tavrımın ne olduğunu göstermemdir. Ben filancayı kahret ya Rabbi. Dediğim zaman, onun kahrolup olmaması beni çok ilgilendirmez. Çünkü o rolü gereği, orada 50 sene daha bulunmak kaderde yazılmışsa, peygamber de bedduası kalkmaz oradan zaten. Ne dedik? Her şey yerli yerinde. Ama Allah, kaderine yazmışsa müminler samimi bir şekilde teheccüde kalkıp dua ederlerse ben de onu oradan kaldıracağım dediyse senin duan öyle bir rol oynamış olur senin duan dengelerin oluşmasının gereklerinden biri mesela kardeşler biz müslüman olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin adının anıldığı yerde salavat getiriyoruz Allahümme salli ala Muhammed diyoruz. Ne demek bu? Muhammed'e rahmet et ya Rabbi. Ona güzellikler ver demek. Ailesine, ehl Beyt'in ashabına dua ediyoruz. Bir Müslüman sormaz mı kendine ben dua etsem ne olur, etmesem ne olur? Yani bizim dua etmesek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennete mi girmeyecek? Günahları mı affolmayacak? O değil ki mesele benim kimden yana olduğumu her gün on defa deklere etmiş olurum ben Allah salli ala Muhammed diyerek mesele benim kimlik tespit meselemdir onun kazanıp kazanmaması meselesi değil ezandan sonra bana dua oku diyor makamı Mahmud'u Muhammed'e ver yarabbi diyor tapusu elinde peygamberin zaten <gülüyor> makamı Mahmud'un sahibi o ben 20. asırda 25. asırda 35. asırda dua etsem ne olur etmesem hayır makamı mahmud törenine katılmak o tapu tescil törenine katılmak benim menfaatim ben kazanıyorum ben duanın mantığı budur İlla değişecek diye bir şey yok ben çocuğum hasta olduğunda yarab çocuğuma şifa ver dediğim zaman göz akıtıp dua ettiğim zaman Çocuğun iyi olup olmaması için değildir bu dua Kapıyı tanıdığımı doktora değil Rabbime muhtaç olduğuma iman ettiğimi bilsin Allah diye dua ederim ben Giderim Doktorun verdiği ilacı kullanırım Rabbim çocuğumu iyi et diye de dua ederim o arada O dua benim Kimliğimi içimdeki bağlantılarımı gösterir kafirlere beddua ederken ben, iman blokunda kaldığımı, hak tarafında kaldığımı göstermek için beddua ederim. Dua, bu sözünü ettiğimiz bloklaşmadaki, rolüm gereğidir benim. Bütün müminler, dua etselerde de etmeseler de Allah bildiğini yapacak zaten. Ama dua edenleri kendi tarafından görecek Allah. Dua etmeye tenezzül etmeyenleri de şeytanın adamları olarak görecek. Çünkü dua namaz gibi mecbur bir ibadet değil. Ama taraf kirliğin, sempatizanlığın en önemli göstergesi. İnnellezîne yestekbirûne an ibadeti seyeduhulûne cehenneme dâhirîn. Bana dua etmeyi kendine yakıştıramayanlar Cehenneme Burunların üstüne gireceklerdir Allah buyuruyor Neden Çünkü dua etmek Silah kullanmak kadar değerli Silahtan daha değerli Hangi açıdan Silahta canını kurtarmayı Siperde duruyorsun Onu hedef alıyorsun Bir anlamda kendine ve bileğindeki gücede güveniyorsun Duada sadece Allah'a teslimiyet var bu mantıkla baktığımızda Kardeşler Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Sıkıştığı Düşmanlarla yüzleştiği Anlarda yaptığı dualar var Özellikle bunlar Düşmanlarına Yani ümmeti Muhammed'in Karşı cephesine yaptığı Dualardır Biz buna Türkçe'de beddua diyoruz Şahsa dua etmek caiz değildir yani filanca kafir gebersin cehennemde kalsın inşallah dememek lazım onun bile iman etmesini dileriz Allah'tan ama öyle gitti öyle basarız beddua arkasından. umuma gelince küfrün kafirlerin, müşriklerin tağutların umumuna Yapılan beddua haktır. Kur'an'ın ayetlerinde var. Mesela Yahudilere lanet etmek Kur'an'ın usulü bu. Lû'inellezîne <gülüyor> keferû min benî İsrail alâ lisâni Dâvûd ve Îsâ ibn Peygamberlerin lisanından Davud'un, İsa'nın lisanından İsrail oğulları lanetlendi Allah buyuruyor. Elâ <gülüyor> lânetullâhi alâ zâlimîn. Zalimleri Allah'ın laneti olsun meleklerin laneti olsun bütün müminlerin laneti olsun yani zalime beddua edilir, Yahudi'ye beddua edilir İsrail oğullarına beddua edilir kime etcen onlara etmeyeceksin şeytanı göremiyorsun gördüğün et bari ama her halükarda dua bir dedete ilacı değil arkadaşlar Sıkıyor onu sinekler ölüyor öyle değil o kimlik beyanıdır kime muhtaç olduğunu, nasıl kapısında Allah'ın çaresiz olduğunu anlatmanın adıdır. Dolayısıyla biz duayı bir cephanelik olarak, nüfus kağıdı olarak, kimlik beyanı olarak görmemiz gerekir. Bilhassa sıkışık dönemlerinde müminlerin zulmeden kafirlere karşı, zalimlere karşı beddua etmeleri sünnettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beddua etmiştir. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cephelerde bilhassa müşriklere yaptığı beddualardan bir demediğini özellikle e, orijinal lafızlarından dinleyeceğiz. Bu bize aynı zamanda da örnek olmuş olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 kadar Kur'an muallemini e, Arap Yarımadası'nın çeşitli yerlerine Kur'an öğretmeleri için gönderdi müşrikler komplo kurdular yolda kırkını da şehit ettiler çok üzüldü Efendimiz 40 gün sabah namazının ikinci rekatında rüküye gitmeden onlara beddua ederek gitti köklerini kurut Allah'ım Yusuf'un 7 senesi kadar 7 yıl kahret bunları diye beddua etti sabah namazında ikinci rekatın rüküsünden önce yani muhteşem bir şey bu sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu bıraktı ee, yani demek ki namazda bile zalimlere müminlere tuzak kuranlara beddua etmek vardır ama her halükarda dediğimiz gibi o bir insan ismi verip de o ismin ebedi cehennemde kalması için beddua etmek müslüman mantığına yakışmaz en azılı kafirin bile iman etmesini temenni ederiz şunu diyemeyiz bu adamın yaptığı zulüm ancak cehennemde parklanır. İnşallah iman ölür de cehennemde yanar. Böyle dua edemeyiz. Hamza'nın katilini bile bağrına bastı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz buyuz elhamdülillah. Şimdi e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin farklı yerlerde, farklı mekanlarda yapmış olduğu dualarından bir demetini orijinal Arapça metninden dinleyelim. Daha sonra da Türkçesini dinleyeceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdülillah. Nahmedühu ve nestaînuhu ve nestağfirü. Ve na'ûzu billâhi min şurûri enfüsinâ ve seyyiât a'malina Men yehdihi Allahu fe lâ Ve men yudlil fe وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبضت ولا هادي لما أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منع ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعت ولا مباعد لما قربت اللهم بسط علينا من بركاتك ورحماتك وفضلك ورزقك اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا انصرنا على القوم المفسدين اللهم أعنا عليهم بسبع كسبع يوسف ربنا أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم منزل الكتاب مجري السحاب سريع الحساب هازم الأحزاب اللهم اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم اللهم انصرنا على من يظلمنا وخذ منه بثأرنا اللهم انصرنا على عدونا وأرنا فيه ثأرنا اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب واجعل عليهم رجزك وعذابك إله الحق اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء اللهم إني أعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين حسبنا الله ونعم الوكيل لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيف ووفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا اجني من القوم الظالمين رب إني مغلوب فانتصر على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمةك من القوم الكافرين اللهم أنت عضدنا وأنت نصيرنا بك نحول وبك نصول وبك نقاتل اللهم بك أقاتل وبك أحاول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 ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم مزقهم كل مزق اللهم ملأ بيوتهم وقبورهم نارا الله أكبر اللهم سلط عليهم كلبا من كلابك اللهم عليك بالكافرين اللهم عليك بالكافرين اللهم عليك بالكافرين اللهم عليك, بالكافرين. اللهم عليك, بالكافرين. اللهم عليك باليهود اللهم عليك بالملحدين اللهم ارزقني شهادة في سبيلك اللهم آتنا ما وعدتنا اللهم أنجز لنا ما وعدتنا لا إله إلا الله والله أكبر حسبنا الله ونعم الوكيل لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم أنجل المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأك على الكافرين من اليهود ومن وراءهم اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده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 اللهم سدد رميتنا وأجب دعوتنا اللهم بارك في خيلنا ورجالنا اللهم إنهم حفاة فحملهم اللهم إنهم عراة فكسهم اللهم إنهم جياع فأشبهم اللهم سلمهم وغنّهم اللهم احفظ المجاهدين وقادتهم من كل سوء اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم اللهم احفظهم وانصرهم يوم قل الناصر والمعين اللهم لا ملجأ لهم إلا أنت وأنت حسبهم ونعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل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 اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم يا ذا العزة والجبروت والقوة والملكوت يا من أجاب يونس في بطن الحوت يا من حفظ موسى في اليم والتابوت احفظ عبادك المجاهدين في كل مكان اللهم اكلأهم برعايتك احفظهم بحفظك نجِّهم بفضلك أنصرهم بمددك قوهم بقوتك ارحم ضعفهم أجبر كسرهم اشف مرضاهم وجرحاهم ارحم شهداءهم أنصر مجاهديهم قو شوكتهم وحِّد شملهم أجبر كسرهم سدد رميهم اللهم عليك بالظالمين في كل مكان نجعلك في نحورهم نعوذ بك من شرورهم خذهم أخذ عزيز مقتدر كأخذ عاد وثمود غرهم, غرهم حلمك بهم اللهم فعجل بهلاكهم بأيدينا دمرهم شر تدمير مزقهم شر ممزق أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين اللهم أنت عضدنا أنت ناصرنا أنت مغيثنا أنت رجاؤنا عليك اعتمادنا عليك توكلنا إليك أنبنا بك استغثنا اللهم من لأنات الثكالى إلا أنت من لبكاء الشيوخ إلا أنت من لاستغاثة المستغيثين إلا أنت اللهم بك نجول وبك نصول وبك نقاتل نعوذ بك من شرور الظالمين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين وكيد الكائدين اللهم أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة فها نحن ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا يا مولانا كما وعدتنا إنك بالإجابة قدير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 ve sallillahümme ala imamil mücahidine ve kaidil ghurril muhaccelin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Amin Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd Allah'adır O'na hamd eder, O'ndan yardım diler, O'ndan af dileriz Nefislerimizin şerrinden, amellerimizin kötülüklerinden O'na sığınırız Allah kimi hidayet ettiyse O'nu sapıtacak yoktur Kimi de sapıttıysa onu hidayet edecek yoktur. Şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sadece O vardır. Onun ortağı yoktur. Şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. Allah'ım Muhammed'e Muhammed'in ehli Beytine salat et. İbrahim'e ve İbrahim'in ehli Beytine salat ettiğin gibi. Sen övülensin, sen yücesin. Allah'ım Muhammed'i Muhammed'in ehli beytini mübarek kıl, İbrahim'i İbrahim'in ehli beytini mübarek kıldığın gibi. Sen övülensin, sen yücesin. Allah, Peygamberimiz Muhammed'e ehli beytine ve ashabına salat ve selam etsin. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Yüce ve halim olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yüce arşın sahibi Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Göklerin ve yerin Rabbi, Yüce Arş'ın Rabbi Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'ım, Hamdilerin tümü sanadır. Allah'ım, Kıstığını açacak, Açtığını da kısacak yoktur. Sapıttığını hidayet edecek, Hidayet ettiğini de sapıtacak yoktur. Vermediğine verecek, Verdiğini de engelleyecek yoktur. Allah'ım, Bereketini, Rahmetini, Lütfunu ve rızkını aç bize. Allah'ım, Kaybolmaz, engellenmez ebedi nimetini isterim senden. Allah'ım fakirlikte nimetlerini, korkulu zamanda güvenini isterim senden. Allah'ım verdiğinin de vermediğinin de şerrinden sana sığınıyorum. Allah'ım bize imanı sevdir, onu kalplerimize güzel göster. Bize küfrü, fasıklığı, isyanı sevdirme. Bizi doğrulardan kıl. Allah'ım bizi Müslüman olarak öldür, Müslüman olarak yaşat. Fitneye uğramadan, zarar görmeden bizi salihlere kat. Allah'ım, şu peygamberlerini yalanlayan, senin yolunu engelleyen kafirleri kahret. Musibetini ve azabını onların üzerine indir. Ey hak olan ilahımız, kendilerine kitap verildiği halde kafir olanları kahret. Rabbimiz, unutur veya hata edersek bizi hesaba çekme. Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize ağır yük yükleme. Rabbimiz, Gücümüzün yetmeyeceğini bize yükleme, bizi bağışla, bizi mağfiret et, bize acı, sen bizim Mevlamızsın, kafir güruhlara karşı bize yardım et. Rabbimiz, bozgunculara karşı bize yardım et, onlara karşı Yusuf'un yedi yılı gibi bize yardım et. Rabbimiz, bize yardım et, düşmanlarımıza yardım etme, bizi kaldır, onları kaldırma, bize yollar göster, yollarımızı daraltma. ''Bizi hidayet et, hidayeti bize kolaylaştır, bize zulmedene karşı bizi tut. Ey kitap indiren, bulutları yüzdüren, hesabı hızlı, düşmanları perişan eden Allah'ım, düşmanları helak et, onları perişan et, onları parçala, onlara karşı bize yardım et. Allah'ım bize zulmedene karşı bize yardım et, ondan intikamımızı al, düşmanımıza karşı yardım et bize, onlardan intikam alışını bize göster.'' Allah'ım, senin yolunu engelleyen, peygamberlerini yalanlayan, senin vaadine inanmayan kafirleri perişan et. Onların birliğini dağıt, kalplerine korku ver. Azabını ve helakını onların üzerine indir. Ey hak olan ilahımız, kendilerine verilen kitabı inkar eden kafirleri helak et. Allah'ım, borç altında ezilmekten, düşman baskısından, düşmana zilletten sana sığınırız. Allah'ım. Senin yolunda cihattan geri kalmış biri olarak ölmekten sana sığınırım. Rabbimiz, üzerimize sabır boşalt, ayağımızı sabit tut, kafir milletlere karşı bize yardım et. Rabbimiz, günahlarımızı, işimizdeki yanlışları bağışla, ayaklarımızı sabit tut, kafirlere karşı bize yardım et. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Yüce ve halim olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yüce Arş'ın sahibi Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Göklerin ve yerin Rabbi, Yüce Arş'ın Rabbi Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'ım, rahmetini umarım, beni göz açıp kapatacak kadar bile nefsimi bırakma. İşlerimin hepsini ıslah et. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Ey hay, ey kayyum, rahmetine sığınıyorum. İşimi Allah'a salıyorum. Allah kullarını görür. Rabbim, ''Beni zalim milletlerden kurtar. Rabbim ben mağlubum, bana yardım et. Allah'a tevekkül ettik. Rabbimiz bizi zalimlerin eline düşürme. Rahmetinle bizi kafir milletlerden kurtar. Allah'ım desteğimiz sensin, yardımcımız sensin, sana güvenir, seninle ileri atılır, seninle savaşırız. Allah'ım savaşma gücümüz sensin, dayanağımız sensin, atılımımız seninledir.''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 Evlerini ve kabirlerini ateş doldur Allah en büyüktür Allah'ım Ordularından birini onlara musallat et Allah'ım Kafirleri sana havale ederiz Allah'ım Kafirleri sana havale ederiz Allah'ım Kafirleri sana havale ederiz Allah'ım Yahudileri sana havale ederiz Allah'ım Dinsizleri sana havale ederiz Allah'ım Senin yolunda şehit olmayı nasip et bana Allah'ım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 ''Allah'ım, Yahudi kafirlerin ve onun arkasında duranların üzerine indireceğin azabını şiddetli kıl. Yusuf'un seneleri gibi seneler indir onlara. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. Ordusunu üstün tuttu. Kuluna yardım etti. O tek başına bütün düşmanları yendi. Ondan sonra hiçbir şey yoktur. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Yüce ve halim olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur.'' Yüce Arş'ın sahibi Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Göklerin ve yerin Rabbi. Yüce Arş'ın Rabbi Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah yaptı ve güzel yaptı. Allah'ım bizi sabitleştir. Bizi hidayette ve istikamette tut. Attığımıza isabet ver. Duamızı kabul buyur. Vasıtayla veya yürüyerek yaptığımıza bereket ver. Allah'ım kulların yayadır. Onlara imkan lütfet. Onlar çıplaktır. Onları giydir. Onlar açtır. Doyur onları. Onları kurtar. Onları kazançlı kıl. Mücahitleri ve komutanlarını bütün kötülüklerden koru. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onları koru. Alttan bir musibete uğramalarından senin azametine sığınırız. Allah'ım onları koru. Yardımcının, destekçinin azaldığı bir zamanda onlara yardım et. Onların senden başka sığınağı yoktur.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 Kafir ve mürtet devletler mücahitlere karşı bir araya geldiler. Onların tuzağını boz. Sen mücahitlerin halini en iyi bilensin ey Allah'ım. Onları inayetinle ve rahmetinle koru ey merhametlilerin en merhametlisi. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Yüce ve halim olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yüce arşın sahibi Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Göklerin ve yerin Rabbi. Yüce arşın Rabbi Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Kabul et Allah'ım, kabul et Allah'ım, kabul et Allah'ım. Allah'ım, ey izzet ve güç, kuvvet, mülk sahibi, Yunus'u balığın karnında duyan, Musa'yı sandıkta duyan Allah'ım, her yerde senin için cihad eden kullarını koru. Onları himayenle tut, senin muhafazanda tut onları. Lütfunla yardım et onlara, senin gücünden medet et onlara. ''Zafiyetlerine merhamet et, morallerini yükselt, hastalarına, yaralılarına şifa ver, şehitlerine rahmet et, mücahitlerine yardım et, seslerini yükselt, birliklerini kuvvetli yap, azimlerini artır, hedeflerine isabet ver. Allah'ım bütün zalimleri sana havale ederiz. Şerlerinden sana sığınırız. Ad ve semudu cezalandırdığın gibi onları da cezalandır. Onlar senin merhametine aldandılar.'' ''Onların cezasını bizim elimizden ver. Onları en ağır helak ile yok et. Parça parça olsunlar. Zalimlerin kurtulamayacağı azabını onların üzerinde göster bize. Allah'ım gücümüz sensin. Yardımcımız sensin. Sığınağımız sensin. Emelimiz sensin. Sana itimat ettik. Sana tevekkül ettik. Sana döndük. Senden bekliyoruz. Allah'ım dul kalanların çığlığını kim duyacak?'' ''Ağlayan yaşlıları kim bilecek? Yardım bekleyenler kime gidecek? Allah'ım gücümüz, silahımız, savaşımız seninledir. Zalimlerin şerrinden, hilebazların hilesinden, kindarların kininden sana sığınırız. Allah'ım bize duayı emrettin, kabul içinde söz verdin. İşte sana dua ediyoruz. Duamızı kabul buyur. Ey Mevlamız senin gücün kabule yeter. Ne güzel Mevlasın.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 ehlibeytine ve bütün ashabına salat ve selamet.